Cumanız mübarek olsun. Bugünkü konumuz İslam'da vakıf hakkında olacaktır. Vakfın tarifi, vakfın yapılacağı yerler, vakıf malları ve vakfın önemiyle ilgili bir takım özet malumatları sizlere aktarmaya gayret sarkı edeceğiz. Yüce Mevlamız sizleri ve bizleri hak yolda muvaffak eylesin. Dinini en güzel şekilde öğrenip yaşayanlardan eylesin. Değerli Kardeşlerim, vakıf durdurmak manasına gelmektedir bir şeyi hapsetmek manasına gelmektedir. Yani bir akarın, bir malın alımını, satımını durdurmak, o malın mülkünü Allah'a adamak, o malın gelirini Allah yolunda yapılacak olan işlere adamak, O malın Allah adına hapsedilmesi ve ardından alımının, satımının durdurulması, hibe edilmesinin durdurulması manasına gelmektedir. Allah için vakfetmiş olduğumuz bir mal artık mülkiyet olarak Allah'ındır. Alınıp satılmaz hibe edilmez. Vakfeden kişi, o malı hangi amaçla, hangi şartlarla, hangi doğrultuda, hangi alanda sarf edilmesi için vakfettiyse, bu şartlara uymak suretiyle kıyamete kadar o malın o yönde kullanılması, gelirinin o yönde kullanılması, asla alımına satımına izin verilmemesi durumu vakfın şartlarından ve vakfın şartları yani vakfeden kişinin vakfettiği mal için ileri sürdüğü şartlar asla değiştirilemez hükümet reisi dahi olsa değiştiremez çünkü bu mal vakfedilmiştir vakfeden kişi bu malı şu alana has olarak özel olarak vakfetmiş o alanda harcanması o alanda kullanılması o alanda bir gelir kaynağı olarak görülmesi adına vakfetmiştir. Bu şart Yüce Rabbimizin de saygı gösterdiği bir şarttır. Ve bu şart hiçbir beşeri otorite tarafından değiştirilemez. Değiştirilemediği de, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerle sabittir. Dolayısıyla, vakfeden kişinin vakfettiği mala olan kutsal değer, saygı Allah tarafından da ve onun peygamberi tarafından da bu şekilde beyan edilmiştir. Değerli kardeşlerim, İslam öncesinde de vakıf biliniyordu. Ancak bu daha çok insanların çeşitli hayır kurumlarına yapmış oldukları sadaka babından anlaşılıyor idi. İslam ile birlikte vakıf müessesesi oldukça genişledi sistemleşti. Ve öyle oldu ki her konuda Müslümanlar mallarından, akarlarından vakfetmeye başladılar. Sohbetimizin ileriki noktalarında da açıklayacağımız gibi, öyle oldu ki yaralı leyleklerin Kanatları kırıldığında veya yara ayakları kırıldığında bunların tedavisinin yapılmasına, barınaklarda korunmasına, ardından uçuşlarının sağlanmasına, serbest bırakılmasına diye şartları olan vakıflar var. Bunlardan bir tanesi mesela Erzurum bölgesinde bir vakıf. Leyleklerin, kanadı kırılan leyleklerin tedavisinin yapılması için yapılan bak. Bu en basit bir örnek. Tabii ki vakıf deyince ilk aklımıza gelen şey böyle şeyler değil. Vakıf deyince önce ibadethaneler. Ben şu yerdeki şu arsamı, şu yerimi orada cami yapılması için veya orada Kur'an kursu yapılması için veya orada medrese, ilim meclis, ilim okulu medresesi yapılması için vakfettim şeklindeki vakıflar çok yaygın. Aynı zamanda fakirlerin, yoksulların bakımı, dulların bakımı, öğrencilerin Öğrencilere burs olarak verilmesi kaydıyla yapılan vakıflar gerçekten de ülkemizde son derece yaygın olan vakıf türlerindendir. Vakıf, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde o kadar meşhur, o kadar önem verilen bir ibadet haline geldi ki, Sahabelerden biri diyor ki, o da Hazreti Cabir radıyallahu anh, muhacir ve ensardan imkan sahibi olup da vakfetmeyen, malını Allah yolunda vakfetmeyen hiçbir kimse yoktu diyor. Yani muhacirlerden ensardan. Muhacir biliyorsunuz. Mekke'den Medine'ye hicret edenler Mekke'den Mekke'nin zulmünden, Mekkeli müşriklerin zulmünden Medine'ye gitmek suretiyle hicret etmek suretiyle gidenler onlara muhacir diyoruz. Ensarda Medine'liler muhacirlere yardım edenler onları karşılayanlar onlara kucak açanlar onları da ensar diyoruz. Hem ensardan hem muhacirden bir malı olup da ölmeden önce Allah yolunda vakfetmeyen hiçbir kimse yoktur diyor. Hepsi vakfetmeyen diyor. Bu kadar yaygındı Zamanımıza baktığımızda bu müessese elbette hatırı sayılır bir şekilde devam etmektedir. Ancak çok yaygında değildir çok yaygında değildir. Etrafımıza baktığınız zaman falanca zengin, pişmanca zengin, hani vakfetmiş midir? Nadiren duyarız. Mesela bizim ilçemizde kaç kişi vakf, malını vakfetti? Mesela şu caminin olduğu yer belki vakıftır, bilemiyorum. Yani camilerin birçok yerleri vakıf olur. Ee, oranın sahibi Allah yolunda bu yeri cami yapılmak üzere ve kıyamete kadar bu yer cami olarak cami mekanı olarak cami binası yeri olarak kullanılmak üzere vakf ediyorum diyen insanlar çok. Özellikle Kur'an Kurslarımız camiler için veya köprü önceden, hani bunu şimdi devlet yaptırıyor ama önceden hani halktan da bu şekilde vakf için böyle yapanlar olurdu. Çeşme Ondan sonra evvelden hanlar olurdu, konaklama hanı. Çünkü yolculuk develer üzerinde, atlar üzerinde olduğundan mutlaka insanların dinlenmesi gereken konaklama yerleri olurdu. Buralar konaklar, hanlar, hamamlar, hayırseverler tarafından vakfedilebiliyordu çok yaygın bir şekilde. Günümüzde tabii insanların biraz daha varlıklı olmalarından dolayı bunlara da fazla ihtiyaç yok gibi görünüyor ama. Dullar çok, öğrenciler çok, fakirler var, miskinler var. Bunlara yardım etmek için müminler mallarından Allah yolunda vakfetmelidirler. Çünkü malını Allah yolunda vakfettiği zaman ne oluyor? Kendi vefat ettikten sonra amel defteri açık kalıyor. O vakıftan istifade edildikçe kıyamete kadar... O insanın amel defteri açık kalıyor ve amel defterine oradan çok büyük ecirler, çok büyük sevaplar yazılıyor. Bir Müslüman için gerçekten amel defterinin kapanmaması öldükten sonra, amel defterinin kapanma, kapanmaması çok önemli olsa gerek. Yani bu ne demek? Ben öldüm ama... Hala bana dünyadan sevap geliyor. Amel defterime sevap geliyor. Hala oraya gittik, vefat ettik. Allah hepimize hayırlı ömürler versin. Ve razı olmadıkça bizden emanetini teslim almasın. Olur ki ahiret aleminde hesabımızı verdikten sonra Allahu Teala dedi ki: Kulun Amellerini taktık. Günahların fazla geldi. Günahların fazla geldi. Sevapların ona rağmen biraz daha az. Hakkında verilen hüküm ateşe gireceksin. Haşa Allah korusun Cümlemiz dedi. Sonra ancak dünyada bir malını vakfetmişsin felan yerde, felan malını Allah için vakfetmişsin. Oradan daima sana sevap geliyor. Ve belli bir müddet sonra sevapların öyle olacak ki günahlarını geçecek ve sen bu malın sebebiyle cennete gireceksin. Müjdesini vermiş olsa ne deriz? Deriz ki Dünyada yaptığım en hayırlı iş falan yerde falan malını Allah yolunda vakfetmekmiş meğer. Beni ateşten kurturacak vesile olacak deriz. Vakfetmedi diyelim. Ters oldu. Vefat ettik. Amellerimiz ölçüldü. Günahlarımız fazla geldi. Değerli kardeşlerim dünyadan Hayırlı bir ilim bırakmadık dünyaya. Hayırlı bir evlat bırakmadık dünyaya. Bir malımızı Allah yolunda vakfetmedik. Dünyadan bize gelen bir yardım kapısı yok. Bu takdirde halimiz ne ola? Hakkımızda verilen hüküm o zaman değişmeyecek. Ama dünyadayken salih evlat bırakmış olsaydı malımızı vakfetmiş olsaydı yani çocuklarımızı mağdur etmeden malımızı vakfetmiş olsaydı veya insanların faydalanacağı bir ilim bırakmış olsaydı değerli kardeşlerim bu takdirde sevinenlerden olacaktım. çünkü dünyaya veda ettik ahirette Allah'ın huzuruna çıktık ama bir yerden de böyle daima sevabımız geliyor. Dünyada bırakmış olduğumuz eserlerin faydasını habire alıyoruz. Bu bizi ahirette en çok sevindirecek olan durumdur. O yüzden değerli kardeşlerim bu açıdan bakıldığında şimdi anladık mı sahabe neden bütün sahabeler malı olan bütün sahabeler ensar olsun, muhacir olsun malını vakfetmişler. Hiçbir sahabe yok ki malı olup da onu vakfetmemiş olsun. İşte onlar olaya bu açıdan bakıyorlardı. Bu açıdan bakarak ahiret yurduna bir hayır kapısı daima suret daim surette açık olsun diye niyet ediyorlar. Bu niyetle mallarını tasadruk ediyorlar, vakfediyorlardı değerli kardeşlerim. O yüzden nasıl ki sahabe bu konuda gerekli ehemmiyeti verdiyse, nasıl ki geçmişte yaşayan salih insanlar bu konuya gerekli önemi verdiyse, biz de aynı önemi verelim. Değerli kardeşlerim bugün biz okuyoruz atalarımızın yapmış olduğu vakıf şeylerini okuyacağım alanlarını öyle vakıf alanları var ki bugün hiçbir müslüman böyle bir şey düşünmez o zaman bütün müminler ediyor. öyle ediyor ki vakfedecek yer yok maşallah dullara desen birçok vakıf var onlara akarları var gelirleri var öğrenci desen ganimet vakıflar var öğrencilere burs veriliyor vesaire fakirlere öyle Adam da bu sefer ne yapıyor? Ben de diyor Allah'ın diğer mahlukatına yöneleyim. Hayvanlara yöneleyim. Hayvanlara yemuz, yer verelim kışın veya yaralı hayvanları kanatlarını saralım. Şunu yapalım, bunu yapalım diye Allah'ın yaratmış olduğu diğer hayvanata hizmet açısından çeşitli vakıflar yapılıyor değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, İslam'da ilk vakıf örnekleri Peygamberimiz zamanında görülmekte. Peygamberimiz malını Allah yolunda vakfetmişti. Kendisine ganimet olarak kalan mallardan Allah yolunda vakfetmiştir. Hz. Ömer Hayberde sahip olduğu Kasım adı verilen bir hurmalığı, çok güzel bir hurmalık onu vakfetmiştir. Yine Darül Erkan da bir vakıf, vakıftır değerli kardeşlerim. Biraz önce söylemiş olduğum gibi hangi maksatlarla vakıflar yapılıyordu? Bakınız, fakirleri himaye etmek, yolcuların ihtiyaçlarını gidermek, karşılamak, yetimleri büyütmek, talebelere burs vermek, insanlara, evi olmayan insanlara ev yapmak, ev temin etmek, işsizlere iş bulmak, iş temin etmek, çırak yetiştirmek, müflis, ifras eden insanlara, borçlulara yardım etmek, bekarları evlendirmek, hayvanları himaye etmek, medrese, cami inşa inşası, onlar için yer tahsis etmek, işte bütün bunlar ilk akla gelen vakıf alanlarıdır. Ve İslam ümmetinde bu alanlarda milyonlarca Müslüman, mümin mallarını vakfetmişlerdir değerli kardeşlerim. Değerli millet, bakınız, şu nasda şöyle buyuruluyor ayet kelimese: "Mendeldeği yukarılullah'a <gülüyor> arıdan hasana, fayızağifohu leh, ve lehü ejün âzim. Allah'a kim?" güzel bir borç vermek istemez. Allah'a kim güzel bir borç verir ise, Allah onu kat kat artırarak, ecrini kat kat artırarak ona karşılık verir, ecrini, sevabını verir ve ahiret yurdunda onun memnun olacağı çok kıymetli sevaplar, ecirler, karşılıklar onun için. Yine yüce Rabbimiz Bakara suresi 276. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Yamhaqullahu'r-ribâ ve yurbi's-sadakât. Allah faizi, faizli geliri kazancı mahveden, perişan eder, yok eder, bereketsiz kılar, kesik kılar faydasız kılar ve biz sadaka, sadakayı da artırır, bereketlendirir. Sadaka verilince karşılığını bol bol verir. Vallahu la yuhibbu kullu kaffarin Allah bütün inkarcı, günahkar insanları asla sevmez. Yine değerli kardeşlerim Bakara suresi 254. ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ya eyühellezine amenu el iman edenler <gülüyor> infıku mimma razaknakum Allah'ın size rızık olarak vermiş oldukla, olduğu şeylerden Allah yolunda harcayın infak edin. Min qabl ayya yevmin la bay'un وَلَا خُلَّتُمْ وَلَا شَفَاعَةً Sizlere hiçbir şefaatın fayda vermeyeceği hiçbir dostluğun fayda vermeyeceği bir gün gelmeden önce size vermiş olduğumuz bu mallardan Allah yolunda infak edin. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Bu ayetlere karşı kulaklarını tıklayanlar bu ayetlerimizi dikkate almayı gereğini yerine getirmeyenler, bu konuda tembellik içerisinde olanlar veya bu ayetlerimizi inkar edenler, onlar nefislerine en büyük zulmü yapanlardır. Onlar kendi nefislerinin zalimleridirler. Çünkü yapmış oldukları bu işten dolayı kendilerini zor duruma sokacaklardır ahirette. Değerli kardeşlerim, baştan da söylemiş olduğumuz gibi vakfın gayesi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Vakfın insani boyutu var. Fakirlere yardım etmek mümine haz verir. M yoksullara yardım etmek mümine haz verir. Darda kalana yardım etmek mümine haz verir. Hasta olana yardım etmek mümine haz verir. İyilik yapmak kısaca, İyilik yapmak mümine haz verir. Yetimin başını okşamak mümine haz verir. Müminin duyacağı bu haz gerçekten önemli bir nimettir. Ruhsal ve psikolojik açıdan. Eğer rahatlamak istiyorsanız, istiyorsak, eğer ben mutsuzum, ruhum darlanıyor, canım sıkılıyor, hayatın, hayatın bana manasız geliyor her türlü imkanım var. Malım var, mülküm var, mevkim var, makamım var, kulum var. Arabam var, arsam var, her şeyim var. Ama hayattan tat alamıyorum. Ruhum darlanıyor. Sıkılıyorum. Bir meşgale bulmak istiyorum. Şu darlıktan kurtulmak istiyorum. Diyen her mümin kardeşim. Bunun bir çözümü var. İnsanlara iyilik etmek. Gidin bir hastaneye gidin. Hastalara selam verin. Esselamu aleyküm. Maşallah geçmiş olsun. İyi görünüyorsun. Yüzünde nur var. İyileşeceksin. Biraz önce doktorunla karşılaştık. Çok iyi dedi. İyi gidiyor dedi. Maşallah. Başını okşayın çocukların yetimleri. Onlara iyi dileklerde bulunun. Onlara sevinç katın. Yüreklerine sevinç verin. Bir mutluluk sokun. O zaman göreceksiniz ki Onların yüreğine sokmuş olduğunuz mutluluğun katı, iki katı, üç katı, beş katı, daha fazlası birden yüreğinize akacaktır. Bunu deneyin, hayatından zevk almayanlar, darlanıyorum, ruhum sıkılıyor diyen kardeşlerim. Gidin bir geminin başını okşayın, gidin bir darda kalanın, o zor zorda kalanın o sıkıntısını gidin. Bir talebinize bile bir haçlık koyun. Bir fakirin bir elektrik faturasını ödeyin. Su faturasını ödeyin. Açın bir kardeşinizin halini hatırını sorun. Nasılsın kardeşim deyin. Allah rızası için bunu yapın ha. Menfaat için değil. O zaman göreceksiniz ki hayatınız bahna kazanacak. O zaman o insanların kalbine sokmuş olduğumuz o mutluluk o huzur, o sevinç, o güzel ruhaniyet hali bize fazlasıyla aksedecek. İşte mutluluk burada. İnanın öyle olur ki mutluluktan gözyaşlarınızı tutamazsınız. Hayatınız mana kazanır. Yine aynı şekilde. Bakınız. Aysa Allah Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Mala karşı içinde sevgi, aşırı sevgi olanlar. Paraya karşı içinde aşırı sevgi olanlar o parayı tutun verilmesi gereken yere verin tasadduk edin Allah için ben seni verebiliyorum işte verdim ben sana aşık değilim ey para sen benim elimin kilisin ya bugün varsın yani yoksun sen nesin Allah için ben seni verebiliyorum değil göreceksiniz ki kendinizi kontrol etmeye başladınız göreceksiniz ki paraya karşı zaafiyetiniz azalacak bir arsanız var Allah için orada cami yapılması için Kur'an kursu yapılması için bir ilim medresesi yapılması için Allah rızası için ben bunu vakfettiğim deyin göreceksiniz ki Hah, şimdi ben işe yaradım Hah. şimdi ben mutlu oldum şu anda benim şu kazancım, şu alın terlerim karşılık buldu mana buldu ne güzel de oldu. Bir işe yaradın. Malın bir işe yaradı. Öldükten sonra bana bir akar gelecek. Bir hayır kapısı gelecek. Ne de iyi yaptım diyeceksiniz. Ama verene kadar şeytan uğraşır. Verme der. Fakir olursun der. Yoksul kalırsın der. Muhtaç olursun der. Aman şuradan şu malın gider. Bu da giderse. Hep insanlara ihtiyaç duyan miskin bir insan haline gelirsin der. Fakirlikle şeytan bizi korkutur. Ama... Hadi oradan şeytan Senin vesvesen bir tarafa Ben doğru olanı yapacağım Beni yaratan Allah Rızkımın garantörüdür Rızkımı garanti ediyor Ben bu malı Allah için Yine Allah bana verdi Allah için ben bu malı vakfediyorum Allah için Kıyamete kadar bu malın Akarını Bu malın mülkünü Allah için vakfediyorum dediğinizde mala karşı olan sevginiz kontrol altına alınmış olacak. Mala karşı zafiyetiniz kalmayacak. İnsanın mala karşı zafiyeti, makama mevkiye karşı zafiyeti, paraya karşı zafiyeti onun için acayip bir azaktır. Mal kaybetme korkusu, makam kaybetme korkusu para kaybetme, iflas etme korkusu insanın psikolojik men, insanı yoran bu hep, insanı yoran bir azaptır. O yüzden bu dünyalık şeylere karşı mesafemizi iyi koruyabilirsek iyi kontrol edebilirsek kendimizi o zaman bunlar bir nimet haline dönüşür. Bize azap eden bir vesile bize azap eden bir unsur halinden çıkar, artık bize hizmet eden, bize yaşamamıza katkıda bulunan, yardımda bulunan bir unsur, bir vesile, bir araç haline gelir. Aksi takdirde onun altında ezilir dururuz. Değerli kardeşlerim, Ali İmran Suresi 92. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyuruyor, لَنْ تَنَارُ الْبِرَّ حَدَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ Siz, iyiliğe, hayra, sevdikleriniz, sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe kavuşamazsınız. Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe, hayra, takvaya, üstünlüğe ulaşamazsınız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ sizin infak etmiş olduğunuz her şeyi en ufak bir şeyi dahi Allah en güzel şekilde bilendir onu zayi etmeyendir. Değerli kardeşlerim demek ki Allah yolunda vermiş olduğumuz her tasatlık her sadaka veya vakfetmiş olduğumuz ufak veya büyük her mal karşılığını mutlaka bulacağımız mallardır. Allah tarafından karşılığı eksiksiz olarak, kat kat olarak bize verilecek olan mallardır değerli kardeşlerim. Şu hadis-i şerifle okuyalım. Peygamberimiz buyuruyor ki من استطاع minkum اي يستطرا من walu ولو بشقه تمrah فليفعل İçinizden kim kim yarım hurma yarım hurmayı Allah yolunda tasadduk etmek suretiyle kendini ateşten kurtarabilecekse bunu yapsın. Değerli kardeşlerim Ezan-ı Muhammed'i bitti. Vaktinizi almayacağım. Ee, konumuzu bitiriyorum. Almış Alın, olduğumuz haberlere göre e, şu anda kesin bilmiyorum ama aramızda eee Cidde'den e, basın ateşeliğinden misafirler varmış. Onlara Arapça olarak bir hoş geldiniz diyeceğim. Ondan sonra e, sohbetimizi fazımızı noktalayacağız inşallah taala. İla <gülüyor> hadaru min min min muhak min Cidde. Kardeşlerimizin Arap نقول لهم أهلا وسهلا أهلا وسهلا إلى بلادكم ونتشرف باستغافتكم في بلادنا هذا بلدكم وأهلا وسهلا نتمنى لكم الصحة والعافية ونتمنى لكم التوفيق من الله في أموركم وفي كل شأنكم ve temennilerimiz temenni ederiz size seferin tayib ila vildikum fa selamun aleykum ve ve değerli kardeşlerim tekrar cuma gününüz olsun yüce Rabbimiz mallarını Allah yolunda infak eden Allah için, yarım hurma dahi olsa cehennem narından korunmak için cehennem narıyla kendi arasında perde olsun diye yarım hurma dahi olsa infak eden, bu konuda uyanık olan müminlerden olmayı bizlere nasip edilsin. Yüce Rabbimiz borçlularımıza eda, hastalarımıza şifa nasip etsin. Yüce Rabbimiz vatanımıza milletimize birlik beraberlik nasip eylesin. Vatanımızı, milletimizi ve bütün İslam ülkelerini her türlü kargaşadan, her türlü sıkıntıdan, her türlü huzursuzluktan, emniyetsizlikten korusun. Vatanımıza, milletimize her türlü hayır nasip eylesin. Bizleri İslam kardeşliğinden, İslam dininden ayırmasın. وآخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة.